Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elfâkumut tekâsûr hatta zurutumni mekâdir Sizi tekâsûrle O çoklukla Mal ve evlat çokluğuyla övünmek O kadar oyaladı ki Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz ve Artık ölmüş olanlarınızı dahi sayarak gururlandınız kella Hayır, ileride bileceksiniz. Sonra yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer gerçeği katı bir ilimle bilseydiniz, böyle yapmazdınız. Andolsun siz cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra yine andolsun siz onu gözünüzün kati bilişiyle göreceksiniz. Sonra o gün size dünyada verilmiş olan nimetlerden teker teker mutlaka sorulacaksınız.